Aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu ilk nimetlerini cebri lutfi lütfi havası içinde bizim irademiz, o mevzudaki isteğimiz işin içine girmeden bize lütfetmiştir. İradesiyle arz-i endam eden insanlara, Rabbimizin ikinci nimetlerine gelince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 Rabbin büyük nimetlerinden birisidir. Birbirimiz aramızı bulmamız, sıcak bir atmosfer meydana getirmemiz, musamaha ahlakı içinde yaşamamız, sevgi atmosfer içinde yaşamamız. Rabbim bunu da bize lütfedecektir. Fakat bu mevzuda gelişmiş idraklarım, inkişaf etmiş gönüllere ve tam duyan ve duygulanan vicdanlara Rabbimizin lütfu olarak gelecektir. Ama insanlar,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 Sokaklardaki çocukların ebediyen kardeş olarak yaşadığını gösterebilir misiniz? İnsanın dunundaki mahlukatın boğuşmadan yaşadığını gösterebilir misiniz? Boğuşmadan yaşama bir şuur işidir, bir idrak işidir. Rabbim senin şuur ve idrakını onu lütfedecektir. Civan mertlik yapacaksın. Şuur ve idrakınla devreye gireceksin. Bu ihsan sani senin iradene terettüp edecektir. Bakın sahabide nasıl bir anlayış, Rabbin lütfunu çağırıyor. Rabbin lütfunu davet eden anlayışa bakın. Orada bir iki misalini arz ettim size. Fahri Kainat Efendimiz Medine'ye teşrif edince, evs ve Hazreç birbirini yayıp duruyorlar. Bu as vakalar cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Ubade İbni Samit, Muaz İbni Cebel'e düşman. Sad ibnü Muaz'a düşman. O ona düşman, o da ona düşman. Fahri kainat efendimizin ilk halakasını teşkil eden topluluk bütünü birbirine düşman. Resul-ü Ekrem ellerinden tutuyor bunları kardeş yapıyor. Her muhacirini bir ansardan bir zatın evine koyuyor. Bu aynı zamanda onlar onların bağlarında çalışıyor ve istifade ediyorlar. Aylar geçiyor aradan. Yurdunu, yuvasını terk etmiş, hiçbir şeye sahip olmayan fakir bir topluluk. Muhacirin. Yurdu yuvası bahçe içinde çalışan, servetli veya hiç olmasa zirai durumu iyi olan zengin bir topluluk, Ansar. Muhacirin Ansarın evinde çalışıyordu. Ansarın evinde yatıp kalkıyordu. Ansar'la beraber giyiniyip oturuyor, Ansar'la beraber dolaşıyor. Bir gün Muhacirin geldi Resul Ekrem'e dediler ki ya Resulallah bu ansar kardeşlerimiz bize yardım ediyorlar. Bizi kardeş kıldım bunlarla. Fakat bize giran geliyor ve var olduğumuz hissine varıyoruz. Biz Allah için Mekke'yi terk ettik. Allah için evladı iyalet terk ettik. Allah için yurdu yuvayı terk ettik ve Allah için hicret ettik. Sırtımızdaki elbise ile ve kursağımızdaki ile şayet hicret ettiysek Allah için hicret ettik. Ama şimdi şu duyguya kapıldık. Mazur görün.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 Muhacir kardeşlerimiz senin için her fedakarlık yaptılar. Yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Müsaade etsinler Allah içimiz onlara bakalım. Müsaade etsinler evlerimizde barındıralım. Muhacirin diyordu ki hayır ya Resulallah, bağışlasınlar bizim, Bağışlasınlar, ayrılalım bugünden itibaren. Biz hizmetimizin mükafatını alıyoruz, ağır geliyor bize. Bunun için hicret etmişiz gibi geliyor. Ansar ayağını diretiyor, olamaz diyor. Muacirinde illa de ayrılalım diye diretiyor ve resûl Ekrem sulh ediyor onları. Diyor ki evlerinden ayrılın, bağ ve bahçelerde beraber çalışın, siz de kazancınızı alın, kendinize göre öyle mezar-ı maişetinizi temin edin ve geçinin diyor. Gönülleri ansarın istemiyor ama Hakem Resul Ekrem olduğu için razı oluyorlar. Bu Fâri Kâinat Efendimiz'in eliyle teessüs etmiş bir kardeşliktir. Ve iki kişinin hayatında cereyan eden şu tabloya bakın. Her muhacirin bir Ansar'a kardeş edilmişti. Mekke'nin peçesini taşıyan Abdurrahman bin Avf da, Medine'nin sultanı, Uhud'un kahramanı, şehitlik anlarını yaşarken kendisini soran Muhammed İbni Mesleme'ye yaralı, yaralı Aslan şöyle diyordu. Peygamber'e selam söyle, Uhud'un arkasından cennetin kokuları geliyor bana.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 Şunlar benim zevcelerim, beğen bunlardan bir tanesini. Vallahi boşayacağım, iddetini bekleyecek ve sen evleneceksin. Anlıyor musunuz kardeşliğim? Abdurrahman bin Ağuf, civarlak bir insandır. Kendi çoluğunu, çocuğunu ve zevcesini Allah için terk eden insan, ruhta bir hisse tahsil edebilecek böyle bir şey razı olmaz. Kardeşim zevcen de sana mübarek olsun, malın da sana mübarek olsun, aile afradın da sana mübarek olsun, sen bana pazarın yolunu göster de hammallık yapmasını bilirim. Şerefli sahabim, Mekke'de büyük ticaretler çeviriyordum. Dıştan gelen karbanlar Abdurrahman bin Avf'e ulaşıyordum. Bu güleş yüzlü adamı görmeden, bu tatlı çehreyi görmeden tüccar geçmiyordum. Ama orada eline bir ip alacak canım çıksın. Pazar pazar dolaşacak, yok mu iş taşıttıracak diyecek. Hammallık yapacak. Medar-ı temin edecek. Zevcesini tatlike dilbeste kardeşlik şuurum ve kardeşinden müslümanlık hesabına bir şey koparmama duygu ve düşüncesi içinde alabildiğine civan mert başka bir sahabi ruhu. Kardeşlik bu denli sağlam kaideler üzerine oturtulursam, bu cemaat batıyı hayretle bırakacak şekilde Gib gibi kimselere, not gibi kimselere hayret ediyoruz. 25 senede cihanın imparatorluklarını yıkan, yerinde muhteşem bir medeniyet kuran, ve harsı 7-8 asır devam eden, şu Müslümanlığın inkişafını hayret ediyoruz dedirten, işte onlardaki tevfik ilahinin vesilesi bu ittifak ve ittihat ruhudur. Rabbim bize bir lütufta bulunacak, bizi aziz ve payidar kılacak,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 Muhammedül Resulullah'a saygılı olmam. Rabbim bu ahdüpe iman içinde sadakatla yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İnsanımızın gönlünü şuurlu, uyanık, hüşşar ederek, aralarında kendilerini telife götürebilecek hususlarda dirayet ve kiyasetle onu serfiraz eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ النِّضَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ Kama Allah Tebaarak ve Teala fi al-kalam. Vıda Qur'an Qur'an, fes temiuluh ve ansitul, gälkum türhamun. Aüz bİllahı min al-şeytanı al-rajim. Bismillahı al-Rahman al-Rahim. Ya eyuha صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملا كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر فاضما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمراً. İnna Allah ve malaikatı hu yuصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى سيدنا في العالمين ربنا حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد ورد الله من الصديق أبي بكر والفارق ومر وثمان وآل رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلمت سما كثيرا لا يوم الحشوة القرار وحشرنا معهم لتكامن الله من السجن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 ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle şu yüksek İslam dininin ufkunuza şahbal açmasın ve Rabbin sizi aziz kılması istikametinden, malınızı ve canınızı sarf etmekle sizi emrediyorum. وَيَنْهَا <gülüyor> اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden,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 ayıri doğrudan tefrik edersiniz sahili selamete çıkasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız akimin salah innes salate tenha ani'l vel ma